Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Aşoka Vakfı öncelikli toplumsal sorunlara etkin ve kalıcı çözümler getiren ekolojik ve sosyal girişimcileri teslit etmeye ve desteklemeye devam ediyor. Aşoka'nın sosyal girişimcilik ağına dört yeni sosyal girişimci daha katıldı. Haber medyasını özgürleştirmek odağında çalışan ve News Lab Turkey'in kurucusu olan Sarpan Uzunoğlu, Teknoloji aracılığıyla gençleri güçlendirerek istihdama dahil etmek için çalışan Kodluyoruz'un kurucusu Gülcan Yayla, toplumsal dayanışma, şeffaf ve güvenilir bir modele büyütmek hedefiyle çalışan ihtiyaç haritasının kurucuları Ali Ercan Özgür ve Mert Fırat, Türkiye'den Küresel Aşoka Fellowship ağına katılan yeni Aşoka Fellowları oldu. Aşoka Gala etkinliğine sivil toplum, iş dünyası, sosyal girişimcilik ekosistem liderleri, kamu, medya, sanatçılar ve diğer Aşoka felovlarından oluşan konuklar katıldı. Ashoka Support Network üyesi Galia Freiman Molinas konuşmasında kariyeri boyunca toplumsal ve ekolojik dönüşümün çeşitliliğinden geçtiğine inandığını ve tekrar hayal kurma arayışında Aşoka ile yollarının kesiştiğini paylaştı. Sivas'ın su ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan 4 Eylül Barajı'nda su seviyesinin %4'e düştüğü açıklandı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ülkemiz genelinde özellikle son dönemde İç Anadolu'da yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız maalesef Sivas'ımıza su veremeyecek hale gelmiş durumda dedi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre insan kaynaklı ortaya çıkan iklim krizinin neden olduğu kuraklıktan 4 Eylül Barajı da etkilendi. Barajda bulunan su miktarı son 2 yılda yaşanan kuraklık nedeniyle güvenlik seviyesinin altına indi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle barajda incelemeler yaptı ve konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Ülkemiz genelinde özellikle son dönemde iç anodalaya yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız maalesef Sivas'ımıza su veremeyecek hale gelmiş durumda. Normal şartlarda suyun barajdan verilip Tavra Deresi'nden yeraltı kaynaklarıyla takviye edilmesi gerekiyor. Ancak son 2-3 yıldır suyu Tavra Deresi'nden alıyorduk. Bu eksik kalan kısmı da barajdan temin ediyorduk. Şu anda ise barajın güvenlik seviyesi dediğimiz en alt kısmındaki suyu kullanmak zorunda kaldık diyor. Belediye Başkanı Bilgin ve 2 gündür süren çalışmalarla barajın içine normal şartlarda kullanılmaması gereken seviyede olan suyu kullanmak için platform kurulduğunu aktardı ve bunun geçici bir süreç olduğunu söyledi. İklim değişikliği ile birlikte bu krizler derinleşerek devam edecek. Uyum politikaları da. Sera gazı azaltım politikalarıyla birlikte hareket etmeli. Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği'nin devlet yardımı kuralları uyarınca Yunanistan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve 4,2 gigawattlık birleşik kapasiteye sahip yüksek verimli enerji için 2,27 milyar avroluk destek mekanizmasını onayladı. Temiz Enerji Haberi portalına göre yapılan açıklamada hem rüzgar hem de güneş enerjisi tesisleri için yapılacak yardımın rekabeti arttırmak ve yenilenebilir enerji maliyetini azaltmak için düzenlenen ortak bir ihale prosedürü yoluyla da verileceği belirtildi. Bu ihalelerde minimum teknoloji çeşitliği sağlamazsa Yunanistan teknoloji açığını gidermek için rüzgar ve güneş enerjisi için ayrı ihaleler başlatma olasılığını saklı tutacak. Diğer yenilenebilir enerji teknolojilerinden elektrik üretimine yönelik destek ise rekabetçi ihale prosedürlerinin uygulanacağı belirli eşiklere tabi olarak doğrudan verilecek. Açık arttırmaya konu olacak yardım elektrik üretimi desteği ile ilgili olarak iki yönlü farklı sözleşmesi primi şeklinde olacak. Elektrik fiyatının ihaleye dayalı olarak belirlenen referans fiyatın altında olduğu modelde ise devlet yenilenebilir elektrik üreticisine gerçek elektrik fiyatıyla referans fiyatı arasındaki farkı ödeyecek. Öte yandan elektrik fiyatının referans fiyatının üzerinde olduğu durumlarda elektrik üreticisi fiili elektrik fiyatı ile referans fiyat arasındaki farkı devleti ödeyecek. Bu yenilenebilir enerji üreticilerine uzun vadeli fiyat istikrarını garanti ediyor. Devletin maliyetini sınırlarken gerekli yatırımları yapmalarına da yardımcı oluyor. Yeni yenilenebilir enerji planına dayalı olarak Rüzgar ve güneş enerjisi için ilk 600 megawattlı karma teknoloji ihalesinin Mart ayında gerçekleştirmek üzere bu yılın sonundan önce açıklanması bekleniyor. Şu anda Türkiye'nin de yatırım yapması gereken inşaat, yol, kanal vesaire gibi tüketen ve durağan yatırımlar yerine üretken yenilenebilir enerji yatırımları. Bir etkinlik haberiyle güne veda edelim. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. 1-5 Aralık çevrim içi olarak gerçekleşecek. Sürdürülebilir yaşam.net adresinde filmleri izlemenin yanı sıra festivalde çevrim içi yan etkinlikler de var. Onlar da izlenebilecek. Lütfen film seçkisini inceleyip birbirinden etkili yapıtları görebilirsiniz çalışmalarınızla. İlişkiyle konularda filmler varsa ve çevrim içi bir etkinlikle paylaşmak isterseniz yan etkinlik gerçekleştirmek üzere söyleşi, panel ve benzeri etkinliklerde yapılabiliyor. Bunun için sürdürülebiliryaşam.net adresindeki etkinlik başvurumu formu doldurulup sürdürülebilir yaşam film festivali yani SYFF ekibine de yetebiliyorsunuz. Sürdürülebilir yaşam film festivali 1-5 Aralık'ta çevrim içi detaylar sürdürülebiliryaşam.net.